Evet iyi akşamlar arkadaşlar sesim geliyor mu? Hala ekolumun sesim. Şu anda ekol gitti zannediyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar, inşallah saat afiyetlisiniz. Bu akşam dolu dolu bir dersimiz var. O yüzden vakit kaybetmeden hemen başlamak istiyorum. Aslında 8. ünitenin son kısmını da tamamlamayı düşünüyordum bugün ama. Ee, 10. ders hayli konsantre e, ve rafine olduğu için o yüzden hemen başlamak istiyorum. Ee, görüntü yok mu şu anda arkadaşlar? Evet Murat Bey'e teşekkür ediyoruz. Sağolsun her zaman olduğu gibi yine imdadımıza yetişti. Bende görüntü gözüküyor. Bir sıkıntı... Hı -hı. Ee, Sizde de mi yok? Evet Murat Bey ne yapabiliriz? Ha, bir saniye şöyle yapalım. Şimdi Tamam arkadaşlar ben görüntüyü paylaş butonuna basmamışım. Ben kendimi görüyordum ama onu söylemem gerekiyordu. Evet arkadaşlar şimdi dersimize başlayabiliriz. Bugün Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemiyle ilgili konuşacağız inşallah. Şimdi batıda da doğuda da sosyal bilimlerde Osmanlı tarihçileri arasında, otomanistler arasında bu Osmanlı devletinin periyodizasyon meselesi çok önemli bir yer tutar arkadaşlar. Periyodizasyon nedir? Osmanlı tarihinin dönemlendirilmesi meselesidir. İşte kuruluş, gelişme, yükselme, yayılma, söyleyeyim duraklama, gerileme, parçalanma vesaire vesaire şeklinde. Şimdi arkadaşlar bu bu dönemlendirmeyi kim yapmıştır? Bu dönemlendirme aslında birçok açıdan hakikati yansıtmamaktadır. Yani Osmanlı Devleti sanatta, edebiyatta ve birçok alanda 17. yüzyılda zirvesine ulaşmıştır. Dolayısıyla bu anlamda bu dönemi bir gerileme dönemi olarak bir duraklama dönemi olarak nitelemek ne kadar doğrudur? Yani sadece askeri üstünlük açısından bir Periyodizasyon meselesi son derece tartışı bulmuştur. Ben bunu bir kayda ihtiyarçı olarak sizin e, ihtirazi olarak sizin dikkatlerinizi sunmak e, istedim. E, netice itibariyle e, 17. yüzyıl e, sonuna kadar yani 1600'lerin sonuna kadar aslında Avrupa Osmanlı'nın e, Osmanlı'da yanlış giden şeylerin çok da farkına varamamıştır. E, ama bu e, periyodizasyonun şöyle bir e, sıkıntısı var arkadaşlar. Evet. Biz bize öğretilen bir e, çaresizlik e, hissediyoruz burada. Yani e, bize bu şekilde söyleniyor ve biz zaten işte 1600'lerden sonra bu iş hani bitmiş artık gerileme dönemi başlamış. Yani nasıl oluyor da e, 300 yıl boyunca gerileme devam ediyor arkadaşlar. Eğer 1600'lü yıllarda e, gerileme başlıyorsa, duraklama başlıyorsa e, bu Osmanlıların kuruluş hızından çok daha fazla bir e, zamana tekabül ediyor. Yani 1300'de kurulup işte 1500'lü yılların 1550'li yani kanuni döneminde başlatılır genelde bu. Demek ki o zaman kuruluş yükselme, zirveye varma çok daha kısa bir süre ve duraklama, gerileme, parçalanma çok daha uzun bir süre. Bu kadar uzun süreli bir duraklama, gerileme dönemi olamaz arkadaşlar. Bunu sorgulamamız gerekiyor. Bunu olduğu gibi kabul etmememiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar diğer bir mevzu da e, ıslahat meselesi. Yani e, büyük buhran dönemleri akabinde e, büyük buhran dönemleri akabinde her zaman için bir sorgulama yapılmıştır. Bizim bu ıslahat literatürü dediğimiz e, nasihatname literatürü dediğimiz kitaplara baktığımız zaman her e, dönemde yazılan kitaplar bir e, önceki Dönemden daha kötü bir dönemin yaşandığını ve bu işin sonunun iyi olmadığını söyler. Bugün de böyledir. Bu 1550'li yıllarda da böyledir. Dolayısıyla da arkadaşlar söylemeye çalıştığım şey şudur. Her buhran dönemin akabinde bir ıslahat, bir tecdit, bir yenilenme, bir teceddüt endişesi olmuş, öze dönüş sorgulanmış. Giden yanlışın ne olduğu tespit edilmeye çalışılmış ve bununla alakalı risaleler kaleme alınmıştır. Şimdi e, Osmanlı Devleti neden giriledi, neden durakladı, neden yıkıldı sorusu devasa bir sorudur. Ve bunun e, tek bir cevabı yoktur. Bunun cevabı son derece komplekstir ve interdisipliner bir e, sistemle, bir mantaliteyle ele alınması gereken bir sebeptir, e, bir sorudur. Yani bunun ekonomik sebepleri vardır, bunun siyasi sebepleri vardır. Bunun sosyolojik temelleri vardır. Bunun harici nedenleri vardır. Dahili nedenleri vardır. Ee, psikolojik nedenleri vardır. Bunun evet çok önemli bir e, özgüvenin kaybolması e, sadedinde psikolojik nedenleri vardır. Dolayısıyla e, indirgemeci e, tek sebebe mebni açıklamalardan ve e, genel geçer e, genellemelerden son derece kaçınmamız gerekir arkadaşlar. Şimdi... Biraz evvel de ifade ettiğim üzere kanuni dönemi aslında zirve dönemdir ve zirveden de artık tekerleğin kasisi aşıp geriye doğru gelmesi gibi bir bozulmanın başlandığı söyler. Öyleyse bir bozulma var hakikatte, gerçekte bir bozulma var. Peki hangi alanlarda bir bozulma var ve nasıl bir bozulma var? Bunu şimdi irdelemeye çalışalım. Şimdi arkadaşlar 1520'li yıllarda zaten bizim ıslahat literatürümüzde kalem oynatan müellifler Avrupa'nın yeni ticaret yolları, deniz yolları keşfettiğini ve eski, klasik konvansiyonel deniz yollarının önemini yakında yitireceğini bu önem yitirmesiyle beraber vergi gelirlerinin azalacağını ve bunun uzun vadede de totalite olarak Osmanlı Devleti'nin iktisadına bir darbe vuracağını söyler. Ve nitekim öyle olmuştur. Yani yüzyıllar boyunca Osmanlı'ya karşı defensif bir e, duruş sergileyen e, Avrupa'daki birçok millet, kompakt bir Avrupa'dan bahsetmiyoruz. Avrupa'daki birçok millet e, denizcilik sanayinde, gemi sanayinde e, yapmış oldukları, gerçekleştirmiş olduğu gelişmelerle beraber e, uzun menzilli e, yola çıkabilen gemiler yapmışlar. Ve bunlarla da e, yeryüzünü arzın dört bir tarafını dolaşarak yeni keşifler yapmaya başlamışlardı. İşte coğrafi keşifler dediğimiz hadise beraberinde akabinde sömürgeciliği getirmiştir. Şimdi arkadaşlar burada tabi bir fetih geleneğiyle fetih anlayışıyla bir sömürgeci anlayışın arasındaki farkı mutlaka belirtmemiz gerekiyor. Bir yerde imar, ihya, inşa vardır. Gittiği yere medrese, cami, külliye yapar. Diğer tarafta ise istimar vardır. Yani sömürge vardır. Oranın yeraltı ve zenginliklerinin kendi ülkesine aktarılması, yağma edilmesi meselesi vardır. Hem insan kaynaklarında hem de tabii kaynaklar anlamında. Bugün Güney Amerika'da koyu renkli insanların olması bize işte köle ticaretinin, Afrika'dan gemilere bindirilmiş insanların... 10 binlerce kilometre deniz mesafesi, deniz yolculuğu akabinde Güney, Güney Amerika'ya ulaştıklarını gösteriyor. Değil mi arkadaşlar? Güney, Af Güney Amerika'daki zenciler bize bu, bu Haiti'deki zenciler bunları gösteriyor. Burada vatanlarından, ailelerinden kopartılmış milyonlardan bahsediyoruz. Acımasız bir şekilde bahsedilmiş, kopartılmış insanlardan bahsediyoruz. Hatta, hatta biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de, İstanbul'da Latin Amerika Müslüman Liderler Zirvesi yapılmıştı. O zirvede Yanıssırı Başkanımızın anlatmış olduğu bir anekdot çok dikkat çekiciydi arkadaşlar. O da şuydu: Latin Amerika, Afrika sahillerinde büyük esir kampları kurulup gemilere zincirlenmeden önce orada birkaç ay bunların alışma süreci için beklenirmiş. O e, zaman diliminde tabii e, ne kadar fit e, badisi olan, fit vücudu olan e, siyah zenci, ziyah, siyahi Afrikalı varsa onlar e, orada bekletilir ve gemilerle götürülürmüş. E, o esnada onların arasına e, ulemadan insanların karıştığını e, ve onların şöyle düşündüklerini bize hocamız söylemişti. O da şuydu. Bu insanlar e, buradan kopartılıp Başka memleketlere gidince götürülünce orada onlara dinini anlatacak kimse olamaz. Dolayısıyla biz de kendimize esir süsü verelim, gece gizlice gidip kendimizi o esir kampında zincire vurduralım, vuralım ve onlarla beraber seyahat edelim de gittikleri yerde biz de dini anlatalım düşüncesiyle. Bakınız bu din e, buralara kolaylıkla gelmedi arkadaşlar, demek ki böyle büyük bir özveri, e, özveriden fedakarlıktan ve isardan sonra geldi. Evet arkadaşlar şimdi e, bu coğrafi keşifler. E, Evet, ee, coğrafi keşifler arkadaşlar maalesef çok büyük bir e, sömürünün kapısını açmıştır. Şimdi e, keşke vaktimiz olsa da ben size e, bu Afrika'daki sömürge e, tarihini biraz anlatabilsem, oradaki dramları bir anlatabilsem. E, hepinize mi donukluk var arkadaşlar? Ee, galiba kahır ekseriyette sorun yok arkadaşlar. Bence isterseniz sorun olanlar bir girip çıksa e, daha iyi olacak. Çünkü epey bir vakit kaybettirir bana. Bu akşam size anlatacağım çok şey var. Önemli şeyler var. O yüzden e, eğer böyleyse devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi gayet güzel. Ee, Avrupa'daki aydınlanma dediğimiz hadise arkadaşlar. Yani 1520'lerde Protestan mezhebin çıkması, Martin Luther'in Katolik kilisesine karşı meydan okuması, rasyonelitenin sorgulamanın inquisitive mind dediğimiz bu sorgulayıcı zihin yapısının Avrupa'da yaygınlaşması neticesinde kiliseye karşı verilen mücadele ardından sekülerleşme işte kapitalist düşüncenin yaygınlaşması e, ve bununla beraber işte merkanterist zihniyetin e, yaygınlaşmasıyla beraber Avrupa'da bir e, zihni anlamda bir silkinmenin, e, bir gayrete gelmenin, e, okumanın, sorgulamanın, yeni keşifler, yeni icatların yapıldığı döneme giriyoruz. Bu dönem çok 16. yüzyıl Avrupa için çok önemli bir dönemdir. Ve bunların neticesinde işte Osmanlı'ya karşı defensif olarak kalan bu insanlar açık denizlere gitmişler, Afrika'yı keşfetmişler, Ümit Burnuna gitmişler, oradan dolaşıp Hindistan'a varmışlar. Ondan sonra işte Güney Amerika sahillerine gitmişler ve bunların akabinde artık oralarda koloniler kurmaya başlamışlar. Avrupa devletleri kendi aralarında. Kolonileri elde etmek için, elde tutmak için birbirleriyle savaşlar yapmışlar. Kuzey Amerika'da, Güney Amerika'da, Afrika'da İngilizlerle Fransızlar, Fransızlarla Portekizler vesaire. Ve dolayısıyla artık 19. yüzyıla kadar devam eden bir sömürge durumu var. Arkadaşlar, 19. yüzyılın ortalarında Dünya'daki kara parçalarının yüzde 86'sının %14'lük Avrupa ülkelerine ait olduğunu biliyoruz. Yani dünya dünya kara parçasının %14'ünü oluşturan Avrupa'nın dünya kara parçasının %86'ını, 86'sını e, sömürge haline getirdiği bir yüzyıldır e, 19. yüzyıl. Dolayısıyla da e, yeni e, sömürgelerden elde edilen e, ham maddelerin e, yeraltı bezi zenginliklerinin ve tabii ki ucuz Gümüşün arkadaşlar Avrupa ve Osmanlı pazarlarını istila etmesi çok büyük bir darbeye, çok büyük bir %86'sını ele geçiriyor dünyanın arkadaşlar. %14'lük bir kara parçası. Yani üzerine güneş batmayan imparatorluk diyoruz ya yani diyorlar ya işte İngiltere için mesela. Işte düşünün mesela İngiltere'nin yüz ölçümünü. Güney Afrika, Afrika'daki bir sürü Anglofon ülke, Hindistan, Kanada, Amerika, Avustralya hepsi İngilizce konuşuyor bu anlamda. Evet arkadaşlar şimdi bu özellikle Güney Amerika'dan getirilen ucuz gümüşler arkadaşlar gümüş sikkeler pazarları istila ettiği zaman yani arzın para arzının çok fazla olmasıyla beraber büyük bir enflasyon meydana gelmişti hani Türkiye'de de Türk parasından sıfırlar atıldı biz milyonlarca milyarlarca para ilenmesi alışveriş yaparken bilen bir artık ilceleden bahsetmeye başladık ya yani para arzı fazlaydı enflasyon vardı aynı o şekilde fazla paranın olması bir enflasyon meydana getirmiş ve bu Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir ve büyük bir iktisadi değer kaybına seviyet vermiştir arkadaşlar. Şimdi bu sebeplerden bir tanesidir. Tabii ki doğuda Habsburglar, bu Alman Avusturya'nın aslı olan imparatorluk ile batıda. Doğuda Safavi tehlikesine karşı kanuni döneminden itibaren devam eden bir çift cepheli savaş ki Osmanlı her zaman için çift cephe açmamaya çalışmıştır. Önce doğu işini doğu sorununu hallettikten sonra batıya ya da batı sorununu hallettikten sonra doğuya yönelmiştir. Arkadaşlar savaşlar çok yüksek miktarlarda nakit paranın injeksiyonunu gerektiren hadiselerdir. Yani savaş çıktığı anda e, devletin çok büyük nakit paraya ihtiyacı olur korkunç derecede ve bu da işte piyasadan nakdin e, toplanıp çekilmesi ve silah sanayine yatırılmasıyla beraber ekonomiyi ikinci derece yani ikinci bir sebepten ötürü bozar. Ve dolayısıyla bu da işte iktsadi bozulmaya e, sebep verir. Yani Osmanlı Devletinin duraksama sebeplerinin iktisadi nedenleri üzerine konuşuyoruz şu anda işte yeni ticaret yolları, işte e, sömürgeler, Avrupa'daki gelişmeler, e, ucuz gümüş sikkelerinin e, pazarları istila etmesi, ve Osmanlı'nın e, süregelen savaşları e, ve bunun ihtiyaç, ya yani bunun ortaya koymuş olduğu büyük nakit ihtiyacı. E, tabii ki yani buna ilaveten. Ee, arkadaşlar Avrupa'daki bu merkanterist yapı çok önemli bir e, olgudur. Yani Avrupa e, Osmanlı'daki gibi provizyonist değildir. E, ben sizlere Mehmet Genç hocamızın e, triyosundan bahsetmiş miydim? E, fiskalizm, tradisyonalizm ve provizyonizm. E, sacayan'dan bahsetmiş miydim arkadaşlar? Evet, öyleyse şimdi kısaca söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, Mehmet Genç hocamızın ekonomi tarihçisidir kendisi. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde öğretim üyesidir. Hocaların hocasıdır. Onun şöyle bir tespiti var. Diyor ki, Osmanlı Devleti aslında ekonomik yapısı itibariyle provizyonisttir. Yani provizyon şudur arkadaşlar. Provizyon insanların ve piyasanın ihtiyacı olduğu kadar mal üretmeyi hedefleyen bir ekonomi politikasıdır. Mesela diyelim ki Konya havalisinde buğday yetişiyorsa oranın buğday ihtiyacı karşılandıktan sonra fazlası devletin uygun gördüğü başka ihtiyaç alan ihtiyaç olan yerlere sevk edilir ve bu şekilde eritilir. Yani ihtiyaçtan fazla bir üretim provizyonizm ilkesinde öngörülmez. Dolayısıyla da devlet ihtiyaç kadar mal ürettirmiş Fazlasını kendisi eritmiş ve halkın ihtiyaç fazlası mal üreterek satarak ulusal ve uluslararası pazarlarda büyük bir ekonomik güç haline gelmesini, zenginlemesini engellemiştir Osmanlı devlet anlayışına göre. Yani bir burjuva sınıfının çıkmamasının Osmanlı'daki sebebinin temeli bu provizyonuz anlayıştır arkadaşlar. Fakat Avrupa'ya baktığımız diğer iki şey de fiskalizm ve tradisyonizmdir Yani gelenektir ve fiskal bir iktisadi yönetim anlayışıdır. Onlara çok fazla şimdi değinmeyeceğim. Evet yani. İth i̇thalat şayet ülke içerisinde yetişmiyorsa olmuştur ihtiyaç kadar ama ihracat yok arkadaşlar, ithalat değil de ihracat yok. Şimdi buna karşılık Avrupa'da ise tarım endüstrisindeki gelişmeler, makineleşme, bir işte belli bir tarımsal birimden daha fazla üretimin elde edilmesi ve bunun satılması, uluslararası pazara çıkartılmasıyla ile beraber. Zengin tröstler ortaya çıkmıştır. Yani aileler böyle son derece güçlü hanedanlıklar ortaya çıkmıştır. Burjuva çıkmıştır. Buna bağlı olarak parlamento Burjuva'nın haklarını korumak amacıyla kurumsallaşmıştır öncelikle İngiltere'de. Ve işte Endüstri İnkılabı dediğimiz, ak akabinde sanayi İnkılabı dediğimiz hadiseler hep bu süreç içerisinde olmuştur. Ve yani Osmanlı'yı Avrupa'daki bu gelişmelerden bigane olarak düşünemeyiz arkadaşlar. Osmanlı da bundan birinci derecede etkilenmiştir. Ve bunlar hep bize olumsuz olarak etkilemiştir. Çünkü biz bir pazar haline gelmişizdir. Avrupa'daki mallarla biz rekabet edemez hale gelmişiz. Çünkü biz de biliyorsunuz işte... Ahilik teşkilatı gibi loncalar ihtiyaç kadar vakıflar ihtiyaç kadar üretim yaparken orada bir endüstriyel üretimin ihtiyaç fazlası üretimin meydana gelmesi ve tabii ki bu malı daha ucuza mal etmesi ve satması daha kolay olması ve bizim eldeki işte küçük sanayi birimlerimizi bir bir zaman içerisinde ta 19 yüzyıla kadar süren bir süreç içerisinde olumsuz etkilemiş onlarla rekabet edemez hale gelmiş bir Hale sokmuştur. Yani Osmanlı'nın gerilemesindeki iktisadi sebepler olarak bunları şimdilik söyleyebiliriz arkadaşlar. Tabii ki buna bağlı olarak Celali isyanlarının yine 16. yüzyılda çıkması, Celali isyanlarının da devleti son derece hırpalaması söz konusudur. Büyük bir yani her isyan devlete büyük bir maliyet getirir ve dolayısıyla da bunlardan da olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. Şimdi arkadaşlar yeni çıkan bir ilim dalına göre yani tarihe yardımcı ilim dalları vardır onlardan bir tanesi de bu bahsettiğim ilim dalıdır Süreyya Favruki bahseder bundan ağaçların kesilerek içerisindeki yuvarlak halkalar bilezikler var ya onların özel bir yöntemle incelenmesiyle o ağacın yetiştiği dönemdeki yağmur rejiminden kıtlık olup olmadığı tespit ediliyor evet bunu anlattım herhalde size Mesela işte 1600 yıllara ait bir caminin minberinden bir kesit alınarak bu yapılıyor. Celali isyanlarında da böyle bir kıtlığın olduğu, kuraklığın olduğu biliniyor. Demek ki yani sadece dış etkenlere bağlı bir ekonomik darboğaz yok ama içeride de kıtlıktan dolayı bir üretim açığı var. Ve bu da insanları, insanları yönetime karşı sert bir politikaya e, takınmalarına sebebiyet veriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. E, ekonomi ile siyaset bir paranın iki yüzü gibidir. Ve e, birbirlerinden son derece etkili, etkilenirler. Yani ekonomi e, ekonomin, ekonominin iyi olması vergilerin iyi alınmasına Siyasi istikrarın olması da ekonominin iyi gitmesine sebebiyet verir. İki, terazinin iki tarafındaki dengeden bir tanesi bir tarafa ağır basarsa diğeri olumsuz yönde etkilenir ve Osmanlı'daki bu iktisadi yaralanmaların etkilenmelerin siyaseti de etkilediğini bu anlamda söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi... Aslında bu Avrupa'daki silah sanayisi, teknik kalitedeki gelişmelerin Osmanlı'ya olan olumsuz etkileri üzerine çok daha şeyler söylenebilir. Avrupa'daki silah sanayindeki gelişmeler aslında Osmanlı'daki iktisadi yapılanmayı, toprak rejimini tamamıyla kökten değiştiriyor. Şimdi o konuya çok fazla giremeyeceğim ama ilgi duyanlar bu konuda okuyabilirler. Ve Afrika'nın sömürgeleştirilmesi Hindistan'ın sömürgeleştirilmesi de aslında bir ideolojik üstünlükten dolayı değil arkadaşlar. Bu silah sanayindeki teknolojik üstünlük, üstünlükten dolayı gelmiştir. Sadece silah sanayi değil mesela kininin keşfedilmesi bir dönüm noktasıdır arkadaşlar kinin dediğimiz madde sıtmaya karşı. Çünkü ilk giden Avrupalı seyyahlar, coğrafik işler, askerler Afrika işlerinde sıkmaya tutuldukları zaman tedavisi olmadığı için e, ölüyorlardı. Kininle beraber e, bu hastalık tedavi edilmiştir ve netice itibariyle de e, her türlü gelişme, bilimsel gelişme, aşılar, efendim söyleyeyim silah sanayi, giyim sanayi, e, her türlü yapılan e, ilmi, teknolojik gelişmeler. E, Avrupa ideolojisiyle birleştiği zaman bir sömürge sonucu ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar bizde tabi tabi bu hani duraklamanın, gerilemenin bizdeki sebepleri de çok önemlidir. Mesela biz biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Han rahmetullahi aleyh ulemanın çocuklarına ilmiye beratı vermiştir. Ve bu çocuk beşik uleması geleneğini başlatmıştır. Bu anlamda bu bir anlamda aslında burs olarak da düşünülebilir arkadaşlar. Yani e, devlet e, insan kaynakları havuzuna eleman yetiştiren ilmiye ailelerinin çocukların da aynı e, silk üzerine aynı e, yol üzerine devam edip e, devletin ihtiyacı olan kaliteli, iyi yetişmiş, iyi donanımlı insanları yetişmesini sağlamak amacıyla bir anlamda onları teşvik gayesiyle bunu vermiştir. Bu uygulamayı başlatmıştır. Beşik uleması meselesini. Yani bir ilmiye mensubu bir insanın çocuğu da ilmiyeden kabul edilip olan maaş bağlanırdı. Beşik uleması dediğimiz şey bu. Fakat bunun uzun madede iki yönlü menfi Sonucu olmuştur arkadaşlar. Bunların birincisi bu ilmiye e, ailesine mensup olan ilmiye hanedanlarına mensup olan çocuklar, e, ailelerin çocukları e, nasıl olsa bir ilmiye mansıbını ele geçirdiklerinden dolayı e, kendilerini medreselerde zor şartlarda okuma ihtiyacı hissetmemiş. Dolayısıyla da iyi yetişememiş ama ona rağmen e, önemli makamları ve mansıpları e, ukutelerinde tutmuştur. İyi yetişmemiş. E, bürokratlar, iyi yetişmemiş teknokratlar, donanımı sahip olmayan devlet ricali arkadaşlar devleti iyi yönetemez. Bu dün de öyledir, bugün de böyledir. Dolayısıyla bu anlamda bir total bozulmaya sebebiyet vermiş midir? Evet vermiştir. İkincisi, e, tabii ki bu bir suistimaldir. E, i̇kincisi de arkadaşlar, Taşra'dan gelen, e, yani İstanbul haricindeki e, ailelere mensup, e, bölgelere mensup e, çocuklar, ne kadar gayret ederlerse etsinler, ne kadar mürekkep yalasalar, ne kadar dirsek çürüt, çürüsünler çürülsünler, o ilmiye mensubu olan çocuklar kadar önemli makamlara iyi maaşlı görevlere gelemeyeceklerini anladıklarından dolayı onlarda da kendilerine ilme vermenin bir cazibiyeti kalmamıştır. ve Dolayısıyla da ilimde bu anlamda bir gerileme olmuştur. Yani İnsanlar ya e, dünyevi gayelerle ekmek parası kazanmak için bir yerlere gelmek için okurlar e, ki bu e, motivasyon ortadan kalkmış oluyor bu uygulaması uygulamasıyla e, ve dolayısıyla artık yani ilmi anlamda bir e, gerilime bu şekilde başla, başlanabilir yani belki e, dominonun ilk e, fiskisi bu budur denebilir arkadaşlar. Bununla beraber işte medreselerde e, akli ilimlerin felsefi felsefe bilimlerinin e, medrese müfredatından çıkartılması da çok tartışılmıştır bu konuda. E, işte sadece nakli ilimler, nak nakle dayalı ilimler tedris edilmiş ve akli ilimlere gereken ehemmiyet 16. yüzyıl ortalarından itibaren verilmemiştir. E, tabii ki buna ilaveten işte bu kadizadeli hareketi e, biliyorsunuz e, kadizadeller, e, püritanist hareketler ve Onların da yine bu işte felsefe grubu derslerine karşı bir antipatisi vardı. Onların da sultanı etkilemesi şey yapabilir. Burada dile getirilebilir. Bir de arkadaşlar batı literatüründe Osman'ın duraklamasıyla alakalı olarak şu argüman dile getirilir. İşte Osmanlı devleti aslında ulaşabileceği tabi sınırlara ulaştığı için artık gerilemeye başlamıştır. Bu da aslında bize öğretilmiş bir çaresizlik olarak ben bir, bize öğretilmiş bir çaresizlik argümanı olarak değerlendiriyorum. Yani e, İngiltere'nin e, Kuzey, e, Kuzey Amerika'yı, Güney Amerika'yı Avustralya'yı efendim söyleyeyim, Güney Afrika'yı, Orta Afrika'yı işgal etmesi, istila etmesi bir tabiysin. Yani onların bir ulaşabileceği tabi, tabi sınır yokken neden Osmanlı Devleti yanaya kadar ulaşınca tabi sınırlarına ulaştığı için artık gerilemeye başladı denmiş deniyor Yani bakınız bunları sorgulamamız gerekiyor. Böyle bir şey doğru değil. Tarihte mesela bir İskender olgusu var, değil mi? O da sınır tanımadan Hindistan'dan işte Afrika'ya kadar büyük bir coğrafyayı ele geçiriyor. Yani böyle zihni kısıtlamalar öğrenilmiş çaresizlik meydana getirir arkadaşlar. Bunları asla ve asla kabul etmeyin, sorgulayın. Değilse yani bunları olduğu gibi kabul edersek yani onların argümanlarıyla biz düşünce dünyamızı kendi kendimize kısıtlamış oluruz. Ve buna Malik bin Nebi diyebiliyorsunuz bir Cezayirli Kuzey Afrikalı bir şey var mütefekkir var onun kabiliyet istimar teorisi var. Yani müstemleke, sömürge, yatkınlık meselesi. Yani bir yer istila ediliyor, sömürge haline getiriliyor ama o insanlarda da buna yönelik bir, bir şey var, bir yatkınlık var. Dolayısıyla böyle bir yatkınlık olmazsa insanların en azından zihni olarak sömürgeleştirilmesi kolay olmaz bu, bunu, bu da ancak e, sorgulayıcı bir zihne, inclusive mind deniyor bunu İngilizce'de, sorgulayıcı zihne sahip olarak için neden nasıl e, sorularını sormak e, ile tarihe ve günümüze e, ancak mümkün olabilir. E, değilse yani size öğretilen e, mesela işte bu biliyorsunuz e, Brezilya'da bir Abdurrahman Efendi e, hadisesi var. E, Osmanlı'nın iki tane savaş gemisi Ümit Burnu'na giderken, Ümit Burnu'dan Basaköprü Fazil'e giderken. 5-6 tane denizde fırtınaya maruz kalıyor ve Güney Amerika sahillerine çıkıyor iki gemi 1800'lü yıllarda 1850'li yıllarda ve bunlar Brezilya açıklarına demirliyorlar ondan sonra işte gidiyorlar aşağı iniyorlar halk geliyor Osmanlı kıyafetiyle olan insanlar çok ilgincine geliyor ve oradaki siyahiler Afrika'dan getirilen siyahlar Müslümanlar var işlerinde. Oradaki beyazlar onlara Müslümanlığın bir siyah dini olduğunu söylemişler. Dolayısıyla gemi mürettebatının kendilerinin de yarım yamalak yaptıkları ibadetleri, ritüelleri yaptığını görünce yani bunlar hem garip Müslüman gibi giyiniyorlar hem de beyaz olmadığına rağmen nasıl oluyor da Müslümanlar diye gelip sorguladıkları zaman ancak İslam'ın siyahlara yönelik bir din olmadığını anlıyorlar. Abdurrahman Efendi onlara dinini anlatıyor. Orada kalıyor. Gemiler ayrılıyor. Bununla alakalı kitapta basıldı arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığında. İşte burada bir yani öğrenilmiş çaresizlik budur. Verilen bilginin sorgulanmadan tatbik edilmesi, benimsenmesi budur. Şimdi peki Beşik uleması efendime söyleyin ve ilmi anlamda işte akli ilimlere nakli ilimlere karşısında gerilemesi haricinde Osmanlı'nın içerisindeki dinamiklerden gerilemeye sebebiyet veren hadise nedir diye sorarsak arkadaşlar şimdi Sultan I. Ahmet 1613 şey 1617 tarihleri arasında bu ekberiyet usulüne geçiş var arkadaşlar. Ee, ekberiyet usulü. Şimdi bakınız, bu çok önemli bir hadise. Biliyorsunuz e, Fatih e, Ekber Erşed, evet. Fatih ne diyor? Evlatlarımdan tah kendisine müesser olan padişah olsun diyor. Yani en büyük evladım padişah olsun demiyor. Ee, padişahlar, şey şehzadeler e, beyliklere gönderiliyor. İşte Manisa, Amasya vesaire, Konya neyse. Yani Orada onlar yetişiyorlar. Işte devlet tecrübesi kazanıyorlar. Mayiyetlerini, networklarını kuruyorlar. Ondan sonra babalarının vefatında işte önce gelen, güçlü olan tahta oturuyor. Diğer kardeşlerini ortadan kaldırıyor. Kardeş katli fetvasıyla. Şimdi Bu tabii büyük acılara sebebiyet veriyor. Yani 3. Mehmet döneminde şehzade, 19 tane şehzade arkadaşlar boğdurularak kimisi annesinin kucağında emzikliyken, emerken e, alınarak boğdurulmuş ve 19 e, tabut Topkapı Sarayı'ndan birbiri ardına çıkmıştır. Yani tarih bunları kaydetmiştir. E, bu çok e, insanın içini kanatan bir şeydir ama devletin bekası için böyle bir şeye karar verilmiştir. E, bu usulden vazgeçiliyor ve e, ekberiyet, ekber erşet evlat olsun deniyor. Şimdi bu, bununla beraber e, taht mücadelesi periferiden yani Amasya işte gibi, Manisa gibi, Edirne gibi yerlerden dışarıdan merkeze Osmanlı sarayına taşınmış oluyor taht mücadelesi ve böylelikle de böylelikle de artık 16. yüzyılın yarısından itibaren Osmanlı devletinin merkezi olan Topkapı sarayında büyük taht mücadeellerine sahne oluyor elit klikler arasında kanlı mücadele, mücadeleler gerçekleşmeye başlıyor. Burada işte çocukların kafese konması yani kafes hayatı dediğimiz Topkapı Sarayı içerisindeki işte birkaç odadan hizmetçiden oluşan dış dünya ile tamamen kesilmiş bölgelerde birimlerde yaşamaları insanların psikolojilerini bozuyor yani 40 yıl boyunca kafes hayatında yaşamış her gün saray Cellatları tarafından gelip olmayı ee, beklemiş insanların 40 yıl sonra kendisine gelip efendim taht size müesser oldu e, padişah mısınız dedikleri zaman yani inanmayıp kendini kendisini idama götürdüklerini e, zannedip sürükleye sürükleye tahta e, oturtulan padişahlar var e, veya orta işte sadrazamların kucağında sünnet olan çok küçük yaşlarda tahta geçmiş padişahlar var arkadaşlar bir ülkede merkezi otorite yani devletin başı ne kadar zayıfsa, ne kadar e, zayıf karakterliyse, ne kadar dolanımı azsa onunla ters orantılı olarak o kadar büyük e, taht mücadelesinin, güç mücadelesinin olduğunu görüyoruz. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Dolayısıyla kafes hayatında e, psikolojisi bozulmuş ya da küçük yaşta e, akıl vali dahi olmamış çocukların tahta geçmesiyle beraber Osmanlı'da hem valide sultanlar hem e, e, şeyler Black Chief ne diyoruz ona Türkçesine e, Darussade Ağaları arkadaşlar e, ve diğer Güzara e, devletin ili gelenleri, paşaları artık e, devleti e, yöneten ekibin kendi ekipleri olması için e, birbirleriyle bir, büyük bir mücadele içerisine girmişlerdir. Bu da devleti zayıflatmıştır. İşte Devletin zayıflamasına ola sebebiyet veren hadiselerden bir tanesi bu güç mücadeleleridir. Ekberiyet, erşi, e, e, ekberiyet usulünün benimsenmesiyle beraber İstanbul'da eden bu güç mücadeleleri, e, Akabin'de yani kardeş katli ortadan kaldırıldığı için e, bitmez tükenmez entrikalar, efendim, söyleyeyim, e, kadınların olaya çok müdahalesi. ve bize kadınlar saltanatı denen 170 yıllık bir dönem var arkadaşlar Osmanlı tarihinde. Devleti. Kadınlar yönetiyor resmen yani. E, e, ve bu literatüre bu şekilde geçmiştir. Kadınlar saltanatı. Ve e, tabii ki yani e, evet arkadaşlar her zaman için böyle olmuştur. Yani iç, iç karışıklıklar e, devleti dış güçlerden daha çok e, yormuştur, hırpalamıştır. Ve otorite boşluğu yaratmıştır. E, meydana getirmiştir. Yani şimdi bu tartışmalı bir mevzu. Tabii ki yani ekberiyet usulü kardeş katli. Yani bir tarafta 3. Mehmet'in 19 tane şehzade kardeşini katletmesi meselesi var. O mu iyi? Diğer taraftan işte ekberiyet erşetlik usulünün getirmiş olduğu sıkıntı var. Hangisi daha iyi? Bu sorunun cevabını vermek o kadar kolay değil. Şimdi yani Osmanlı işte kardeş katline fetva verdi. Bu işte gayi İslami bir şey demek kolay eleştirmek çok kolay ama bakıyoruz işte 250 yılı geçmiyor Türk-Müslüman devletlerin tarihi işledik daha kaç hafta öncesine kadar devlet devletin bakası devlet Katar'ı denen o hadise ki diyor ki yani Osmanlı kalayı İslam'ın son istasyonu batıyla doğu arasında büyük bir tampon bölge oluşturuyor İslam dünyası ile. değilse Haçlılar ta Kudüs'e iniyorlar değil mi? Ee, Aziz Peygamber'in cesedini e, mübarek vücudunu kaçırmaya çalışıyorlar. Osmanlı ile beraber bunlar hayal olmuştur yani. Ee, İslam'ın hani korunması için e, böyle bir şey ehvendir e, diyenler de eleştiriliyor. Demeyenler de eleştiriliyor. Ben bunun e, cevabını verecek e, konumda, durumda değilim arkadaşlar. Ama bunu sizin takdirinize bırakıyorum. Şimdi, tabii ki e, Karlofça bir dönüm noktasıdır arkadaşlar. Yani Karlofça ve ardından Küçük Kaynarca ee, tabii ki yana bozgunu. Bunlar artık Osmanlı devlet aklında ters giden bir şeylerin ee, olduğunun farkına varılmasıdır. Bakınız bizde nizam-ı alem ülküsü vardır. Şimdi yani ülkücülerin hep e, nizam-ı alem ocakları vardır. Yani onun temeli buradan gelir. Yani nizam-ı alem şudur. Kızıl elma ile birlikte İlahi Kelimetullah'ı Kürre-i Arz'ın dört bir yanına... E, ulaştırmak, götürmek ve bu aleme nizam vermek. Böyle bir ülküyle Osmanlı aslında fetih hareketine gelişmiştir. Ve bunda da başarılı olmuştur. Fakat özellikle işte Karlofça, Viyana ve küçük Kaynarca'dan sonra nizama alem vermenin artık teknik olarak mümkün olmadığı farkına varılmıştır. İşte bundan Yaklaşık bir 100 yıl sonra 1789 ile beraber nizam-ı cedid yani aleme nizam veren nizam alem ülküsü vardı. Kadim nizam. Oradan nizam-ı cedid yeni bir nizama bir evrilme olmuştur. Biz artık aleme nizam veremiyoruz. Öyleyse yeni bir nizam ortaya koyalım. O da nedir? Nizam-ı cedid olsun denmiştir. Ve işte Karlofça bu anlamda bir dönüm noktasıdır. Devlet artık toprak kaybettiğini, savaşları kaybettiğini fark eder. Arkadaşlar kaybedilen her toprak kaybedilen vergidir. Kaybedilen her bölge e, kapanan bir medrese demektir. Kapanan her bir medresi o medresenin müdderrisleri ve ulemanın mahiyetleriyle beraber İstanbul'a gelmesi ve İstanbul'da e, meşihatta e, riyasette büyük bir e, insan kaynağı e, birikmesinin e, oluşmasına sebebiyet vermiştir. Yani ne kadar çok kaybedilen toprak varsa o kadar çok işsiz ulama İstanbul'da e, merkeze gelmiştir. Peki bunun neticesi ne olmuştur? Bunun neticesinde mülazemet sisteminde görev süreleri kısalmıştır. Şimdi e, mülazemet nedir arkadaşlar biliyor muyuz mülazemet? Olarak? Mülazemet sistemi nedir Osmanlı'da? Şimdi arkadaşlar mülazamet sistemi şudur. Mülazamet bir medrese talebesi medreseden mezun olduktan sonra gider bir deftere kaydolur. O deftere ismi yazılır. Ya kadı olarak bir yere atanır. ya da müderris olarak bir yere tayin edilir. Kadıların maaşları müderrislerden aşağı yukarı 20 kat daha fazladır. Burada da Osmanlı'nın medrese mezunlarını kazaya yani hakimlik, işte savcılık ee, makamı yok zaten bizde de hani e, kadının e, görevi sadece şey değildir yani e, şer'i mahkemelere bakmak değildir. Kadı aynı zamanda vali gibidir, e, il, e, encümeni gibidir, kaymakamdır, mutasarrıftır. Oranın mülki ve idari ve hukuki e, davalarına e, bakar. Dolayısıyla da e, Osmanlı Devleti bürokrat ihtiyacını medreselerden temin ettiği için e, kazaya e, giden medrese mezunlarını çok daha fazla maaş vermiştir. Değilse medreseden bir yere tedris vermek amacıyla müderris olarak mezun olur. Şimdi bu mülazimet sistemi de bir rotasyon meselesidir. Şimdi Devletin elinde çok fazla medrese mezunu biriktiği için bunları belli bir süreye tabi tutmuştur. Mesela eskiden alakaydılı hayat bir yere müderris tayin edilirken daha sonraları 7 yılda bu e, fikslenmiştir. Yani 7 yıllığına bir yere tayin edemiştir. Ee, Tabi eyalet e, valilikleri ve beyler yani bugünkü anlamda olmasa bile mülki bir amir vardır arkadaşlar. Kadı o görevi de yapar aynı zamanda. Beylerbeyi'nin altında. Şimdi e, mülenzemet sisteminde arkadaşlar medreseden mezun olan öğrenci kaydını olur ve 7 yıllığına bir yere atanır. Idi. Fakat kaybedilen topraklar neticesinde biriken çok sayıdaki müderrisi akamoda etmek amacıyla bu 7 yıllık süreç 5 yıla, 3 yıla, sonraları 1 yıla kadar indirilmiştir bu atama süresi. Yani işte taşkent medresesine 7 yıllığına tayin edilirken müderrisler sonraları 5 yıla, sonraları 3 yıla, 1 yıla kadar indirilmiştir. mülazeme süresi kısalmıştır. Hatta ve hatta bazen bir yere e, kadı olarak tayin edilen bir insan e, İstanbul'dan mahiyetiyle beraber yola çıktığında daha menziline varmadan yolda başka bir atla gelip kendisine mülazemetinin bittiğini ve İstanbul'a geri dönmesi gerektiği haberi verilmiştir. O kadar kısalmıştır yani. Devlet bir şekilde e, bu insan birikmiş insan kaynağı eritmek e, amacıyla ee, şimdi arkadaşlar, yani Türkiye Cumhuriyeti devleti bu anlamda e, Osmanlıdan çok daha e, garanti sağlayan bir devlettir. Onu söyleyeyim. Yani devlete kapa kattığınız zaman e, Türkiye'de e, herhangi bir kısıtlaması yok. O, emekli oluncaya kadar memuriyetiniz tabii ki bir suç işlemezseniz devam ediyor. Askerden öyle değil Öyle bir güven delikini etmiyordu. Şimdi e, tabii burada da şöyle bir bozulma meydana geliyor. Artık bazı e, Meşhur müderrisler, e, ulema e, kendileri Taşra'ya tayin edildiği zaman, Anadolu'ya tayin veya işte Yemen'e tayin edildiği zaman oraya gitmiyor, oraya bir talebesini gönderiyor. Kendisi İstanbul'da kalıyor ama o kendisine tahsis edilen parayı İstanbul'da tahsis, tahsil ediyor. Yani şöyle diyelim ki 10 bin akçeye e, oraya işte baş müderris olarak tayin edildiği zaman Yemen'e diyelim ki kendisi gitmiyor oraya. Oraya talebesini gönderiyor, onu 3000 akciye veriyor ve kendisi İstanbul'da kalıyor. Kadılıkta da öyle. Şimdi kadılar devletten maaş almazlardı, vakıflardan alırlardı, Müderrisler de vakfaftan alırlardı. Burada şöyle bir uygulama yapılıyor. Yani her kadı baktığı dava sebebi dava kadar, davadan aldığı para kadar maaş olurdu. Şimdi mesela işte. Ee, Nallıhan'ın nüfusu ne kadardır? İşte 20 bindir. Orada şu kadar dava olduğu zaman şu kadar muhammen bir para kazanılır diye hesap edilir ve o para e, devren o makam devren bir başkasına satılır hale geliyor. Yani bunlar e, bunlar olmuş arkadaşlar. İşte bizim iç dinamiklerimizdeki bozulma bundan dolayı kaynaklanıyor. Yani padişah katında saray katında bir bozulma var. Balık baştan kokuyor. Doğru. Ama alt taraflara doğru geldiğimiz zaman da devletin diğer bürokrasisinde, şimdi ilmeyi anlatıyorum, biraz sonra askeriyi anlatacağım size, oralarda da bozulma var. Dolayısıyla işte bu makamlar, mevkiler, mansıplar alınır, satılır hale geliyor. Rüşvet işin içerisine giriyor. Profesör Ahmet Mumcu'nun Osmanlı Devleti'nde rüşvet, özellikle adli rüşvet başlıklı bir kitabı vardır arkadaşlar. Profesör Ahmet Mumcu, daha önce de söyledim size galiba bunu. Dolayısıyla rüşvetin çok yaygınlaştığını yani görüyoruz. Bir yerde rüşvet varsa, adam kayırma varsa, nepotizm, kronizm varsa, meritokrasi yoksa, insanların ehliyet ve liyakatına bakılmadan atamalar yapılıyorsa orada artık işler kötüye gitmeye başlamış, zemberekler boşanmış demektir ve baş aşağı bir gidiş vardır arkadaşlar. Bunlar için tabii ki yani alınabilecek önlemler zaman zaman işte emir emri sultaniler, fermanlar yayınlanıyor, tamimler yayınlanıyor. Hani arkadaşlar ben size bir daire-i adliyeden bahsetmiştim ya hatırlıyor musunuz daire-i Var mı hatırlıyorsunuz? Evet arkadaşlar demek ki daire adliyede e, daire adliyede arkadaşlar o adalet halkası zincirden koptuğu zaman devlet çöker. Bu hep böyle olmuştur ve maalesef e, işte bu bozulma ile beraber e, bütün bunlar e, adaleti e, tesisini engellemiştir arkadaşlar. Şimdi e, bu yani elit mücadeleler, klikler, e, hanigi himaye sisteminden bahsettiğim geçen hafta. Bu e, ekiplerin birbirleri arasındaki mücadele çok kanlı olmuştur arkadaşlar. Yani burada e, af yoktur, müsamaha yoktur. E, önemli olan o e, ekibin, ekipajın e, yönetimi ele geçirmesidir. Mesela arkadaşlar, e, 3. Mehmet üzerinde Safiye Sultan, e, annesinin çok büyük bir etkisi var. Birinci Ahmet 14 yaşında sultan oluyor. 14 yıl e, hükümdarlık yapıp 28 yaşında yani tam e, verimli çağında e, vefat ediyor. Harp ve darplerle ömrü geçiyor. E, ve e, istikrar sağlanamıyor. Genç Osman'ın vahşi bir şekilde öldürülmesi hem yaşının vermiş olduğu tecrübesizlik hem de yeniçerilerle olan ıslahat düşüncesinin duyulması sebebiyle e, katledilmiştir arkadaşlar. Yani genç Osman birkaç harpte başarı kazanmıştır. Ama Yeniçerilerin yapmış oldukları bu... E, mesela askeri bürokrasideki <gülüyor> bozulmadan bahsetmedim size. Yani Yeniçeriler de tüccar hale gelmiştir. Bakınız yeniçiri, o, o Yeniçeriler Osmanlı ordusunun bel kemiğini oluşturur. Devşirme esasına dayanır. Yani bir anlamda e, yurt dışından getirilen e, paralı asker diyelim. Küçük yaşta eğitilen işte özel e, Eğitimlerden geçirildikten sonra oluşturulan bir askeri birliktir. Yüzyıllar boyunca buna dayanmıştır Osmanlı ordusu. Oradaki imkanların fazla olması sebebiyle yerli halktan Yeniçeri ordusuna evlatlarını gönderenler olmuştur. Yeniçeriler evlenmeleri yasakken evlenmeye başlamış. Ticarete giymeleri yasakken ticaret haneler kurmaya başlamış. Mesela 2. Mahmut dönemine geldiği zaman İstanbul'da yaklaşık 500 bin kişinin esami defterleri hani bir şeyin esamisi okunmak diye bir tabir var ya Türkçe'de falan canı esamisi okunmuyor diyor mesela. Esami isim kelimesinin çoğuludur ve yeniçerilerin isimlerinin yazıldığı kütük defterinin adı esamidir arkadaşlar. Esami defterlerinde kaydı olan ve bunların aileleriyle beraber 500 bin kişinin yeniçerilik mesleğinden geçim temin ettiği biliniyor. Bunlar Türkçe haline geliyorlar ve tabii ki işte savaş meydana bırakıp kaçıyor, ben söyleyeyim gücünü istismar ediyor vesaire devrim yapmaya askeri darbe yapmaya kalkıyor, Culus parası vermediği padişahları devirmeye çalışıyorlar. Yani bir başı bozuk tayfesi haline geliyor. Ama Cevdet Paşa'nın sonradan çok güzel bir tespitiyle devletin sırtındaki bir saratan hale geliyor. Nedir saratan arkadaşlar? Arapça. Saratan kanserdir arkadaşlar. Evet. Hatice Hanım'a teşekkür ediyoruz. Saratan kanserdir. Bir kanser uru haline geliyor ki devlet artık 1826'da vaka ihaleyle bu işe bir nokta koyuyor. Ve işte bu şekilde Yeniçerilerde askeriyede de bir bozulmalar. Askeri teknoloji takip edilemiyor arkadaşlar. Islahat çalışmaları var layıhalar yazılıyor, ıslahat risaleleri yazılıyor, nasihat literatürümüzde şeyler var. Ama top yekün bir bozulma var. Arkadaşlar kalkınma da top yekün olur, bozulma da toplumun her kesimini kuşatır. Dolayısıyla toplumun belli bir kesiminin ülkeyi kalkındırmak için çalışması yetmez. Neticede biliyorsunuz kelebek etkisi (butterfly effect) vardır ve her şey birbirinden etkilenir bu dünyada. Dolayısıyla da vatandaşların tebaanın tamamının bu duygu ve düşünceyle hareket etmesi gerekir. Demek ki genç Osman'ın hayatına mal olan genç yaştaki tecrübesizliği, tecrübe yoksunluğu ve yeniçerilerle olan ıslahat düşüncesini fahş etmesi onun feci bir şekilde öldürülmesine sebebiyet vermiştir. Dördüncü Murat arkadaşlar bir parantezdir bu dönemde. Çocuk yaşta padişah olduktan sonra kısa bir zamanda idareye ele geçirmiş, çok sert, acımasız bir padişahtır. Çok kan dökmüştür, Bağdat'ı geri almıştır. Bu yüzden Bağdat Fatih olarak bilinir. İstanbul'da onun döneminde kahvehanelerin bile kapatıldığı, yani devlet aleyhine propaganda yapıldığı, propaganda yeri haline dönüştüğü gerekçesiyle kahvehanelerin bile kapatıldığı bilinir. Keyif verici maddelerin tümünü yasaklamıştır. İşte e, sigaraydı, çeşitli otlardı, e, enfeydi, değil mi? Kahve, kahvenin bile yasaklandığı mesela söylenir. Dolayısıyla e, 4. Murat dönemi böyle zecri tedbirlerin çokça alındığı, devlete çeki düzen verildiği, bir asayişin sağlandığı bir parantez dönemdir. Sultan İbrahim, Devli İbrahim de denir biliyorsunuz, Şeyhül İslam Fetvası ile olarak e, hal edilmiş ve öldürülmüştür. E, akli muvazenesini yitirmiştir arkadaşlar. E, 1648'de e, Sultan e, 4. Mehmet Avcı Mehmet biliyorsunuz. E, 4. E, Kuyucu Murat Paşa. O bildiğim Paşa arkadaşlar. Emin değilim o bilgiden. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Avcı Mehmet Paşa arkadaşlar. 4. Mehmet. E, avcılıkla uzun süre. Osmanlı'da çok önemli bir spordu arkadaşlar. E, av, av. Yani e, av mevsimleri, sürek avları özellikle Trakya bölgesinde e, büyük bir e, av merakının olduğunu e, görüyoruz. Sultan II Süleyman işte bu kafes hayatının en önemli örneklerinden bir tanesidir arkadaşlar çok uzun süredir bir kafes hayatı geçirmiş. Tabii bu arada Sarı Selim, yani Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim ile beraber Osmanlı Sultanlarının askerinin başında, ordunun başında sefere çıkması geleneği duruyor arkadaşlar. Bu da tabi ki devlet ordusu mensuplarında büyük bir güvensizlik meydana getiriyor. Yani Sultan atının üstünde ordusunun başında sefere çıkarken mesela kanuni böyleyken o kadar güçlü zengin bir pançi olmasına rağmen sefer sırasında vefat bir malum. Ondan sonra gelenlerin sarayda kalıp işte orduyu göndermesi, başına sadrazamı sokuluyu mesela tayin ederek göndermesi askerin bu anlamda demoralize olmasına da sebebiyet vermiştir. Kafes hayatını anlattım arkadaşlar. Ve bu şekilde yer yer bazı sadrazam hanedanlıklar işte fazla köprüler gibi e, efendim efendime söyleyeyim e, paşaların gelerek devlete sokolu gibi paşaların devlete düzen vermeye çalışması paliyatif bir tedbir olmuş. Bu e, gelişmeyle beraber Osmanlı'nın o şahlı şahlanış dönemi sekteye uğramış. E, artık e, dünyaya, aleme nizam veremez bir hale gelmiştir arkadaşlar. E, Viyana kuşatmasıyla alakalı tabi ilginç teoriler var. Hani devletin aslında Viyana'yı e, kuşatmasıyla e, Avrupa'nın işlerine bir mesaj vermek istedi. Yoksa gerçekten bir Viyana'yı fetih düşüncesinin olmadığı şekilde yorumlar vardır. Ama her halükarda e, Viyana bir bozgundur arkadaşlar. E, ve o, bozgunla, o bozgun bir milat olarak bu Osmanlı tarihinin sıkıntılı bir konusu olan dönemlendirme meselesinde önemli bir yer tutar. Viyana ve Karlofça Anlaşması akabinde. Evet arkadaşlar demek ki 1579-1699 yıllarını ekonomik, sosyolojik, siyasi, psikolojik sebeplerini, özgüvenin kaybedildiği yıllar olarak değerlendiririz Denemeyi, incelemeye çalıştık. İnşallah önümüzdeki hafta 11. ünitede buluşmak üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.